araya gelip zikir anlamında değerlendirelim ya da beş vakit namazı kılma anlamında değerlendirelim ve gerekse e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saadet devrindeki her gelen ayetin geldiğinde e, müminin vazifesini ve sıfatını anlatan anlamında yani o zaman bir ayet geldiğinde bütün müminler heyecandan heyecana, coşkudan coşkuya katılırlar ve her gün ayrıca bir coşku yaşarlarmış Süreyi ala geldi. Hadi sen bir oku. Ne diyor bakalım? İşte Allah burada neyi kastediyor? İşte şöyle böyle doğru mu? Bir o okuyor, bir o okuyor. Ondan sonra da düşünmeye başlıyorlar. O olaylar, ne olay, hangi olay, hangi olaya cevap olarak geldi? Kur'an'ın ayetleri, süreler. Bugün biz bunu anlamaktan, sohbet etmekten fırsat bulamıyoruz. Veyahut da imkan bulamıyoruz ki anlayalım ve günlük hayatımızda karşılığını Kur'an'a, ayeti, hadise, tefsire başvurarak anlamaya fırsat bulamıyoruz. Ya da cehaletimiz ya da gafletimiz diyelim. Ne olursa olsun herkesin düşüncesi farklıdır bu konuda. Bir sebep var ki yapamıyoruz. Eğer gerçek manada Kur'an ve hadis ışığında meseleyi halletmeyi öğrensek birçok şeyde elbette bugünkü durumdan daha iyi oluruz diyebilirim sevgili kardeşim. Ee, Allah'ın zikir gelenek boyutunda da yapılsa yani manası fazla düşünmeden sadece Allah Allah Allah Allah deseniz bile bir rivayet var. Bir defa Allah diyen ya da efendim la ilahe illallah diyen kişi birkaç defa olunca sonra melekler Allah'ım burada birini bulduk. Burada bir adam durmadan Allah deyip duruyor yani. Ya Rabbi buna ne yapalım? Buyur. Ece King. Mikrofon aldınız. Bir şey diyecekseniz. Bende ses yok herhalde. ya Evet. O zaman e, dinleyin gidin bir daha bakın bakalım. O kardeş, o insan, o kul bunu devam ederken ne yapıyor? Samimi mi? Ya Rabbi çok samimi. Hem de ağlıyor. Hem de samimi. O kadar ki yani sesi bizi inletiyor. Ve rahat oluyoruz. O Allah Allah dedikçe, Allah'ım sen buna hep bir cevap vermeyecek misin? Sonra Allah ona azıcık bakar rahmet nazarıyla bakar diyor. Sonra göz yaşatmaya başlar. Sonra vücudu rahatlamaya başlar. Sonra ağrısı sızısı geçmiş. Hiç onu duymuyor. Ondan sonra etraftaki insanlara karşı gayet merhametli, şefkatli olurlar. Ondan sonra diğer insanları sevmeye başlar. Allah ona her bakışında bir bereket olur. E, bu olmuyorsa Allah Allah Allah dedim buraya geldim. Ya ben bugün bin defa dedim. E, dediğin, bunu dediğin andan itibaren o bitti. Onu harcadın. Hiç demeyeceksin. Senin zikrin senin hazinendir. Hemen beş dakikada niye veriyorsun? Ele, yele, insanlara dedikoduya, rü, efendim, sumater, dağıtıp gidiyorsun. On tane, bin tane dedim. Ondan sonra gelip burada çok zikir attığını, anla, yaptığını anlatıyorsun. Yarıdan fazlası gidiyor. Bir aile reisi genç çocuğuna aile geçimini öğretiyor. Aile bir şaf diyoruz. Onu öğretiyor. 100 lira veriyor. Çocuk onu iki günde harcayıp geliyor. Üzülüyor. E bu defa 50 lira vereyim diyor. Çocuk da zannediyor ki 100 lira verince annemden daha fazla, babamdan daha fazla alacağım, 200 lira alacağım. Tabii bu defa 50'ye düşüyor. <gülüyor> sonra bir müddet sonra değişiyor. Yine aynı daha bu işi ders anlamamış çocuk. Ondan sonra 25'e düşüyor. Sonra geliyor ya anne baba ne oldu yani? Niye siz harçlığımı azalttınız? Oğlum diyor ben sana bunu niye veriyorum? Gün be gün o parayla geçim yapmasını, daha az ile yetinmeni, hayatın zorluklarını aşabilmeni öğretmek için yapıyorum. Sen hiç, hiç dert çıkarmıyor musun? Her gün verdiğim parayı sana çoğaltacak halim yok ki. Bunun gibi Cenab-ı Hak bize öyle fırsatlar veriyor. Nefes veriyor, hayat veriyor, evlat veriyor, sıhhat veriyor. Biz de diyoruz ki her gün nasıl olsa bol bol harcayalım. İsraf dersen böyle. Su dersen böyle. En çok israf eden Müslümanlar. Oysa ki dininde de en çok israf etmeyin emri yeğiniz içiniz. israf etmeyeniz emri bizim dinimizde mevcuttur. Efendim kaynaklar, milli kaynaklarımız. Elimizde kullandığımız ya da kullanacağımız bütün kaynakların hepsi bu derece savurgan olursa Elbette Cenab-ı Hak gitgide, gitgide, gitgide azaltacak. Bu son sözüm olsun sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hak sizlerin bu hüsnü niyetinize layık birkaç cümle etmeyi nasip ettiyse Rabbime hamd olsun. Sizler değerli kardeşlerimizin hüsnü niyetine etmemek, o kötü de kullanmamak için Rabbime dua ediyorum. Hep birlikte güzel günlerin dileğiyle vatanımızı, milletimizi, ordumuzu ıslah edip güzel bir günleri Güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir İslam ümmetinin e, duası ve dileğiyle Allah'a emanet olun. Güzel kardeşim. Esselamu Tamam.